Müslüman aile tanziminde tavsiyeler. Yeryüzünde evlilik, İslami ve gayri İslami olmak üzere iki kısımdır. Gayri İslami evlilik, iki eşin birbirine bağlı kalmamaları, her birinin kendi masrafını görmesi, sadece buluşmakta birbirine muvafakat göstermeleridir. Son son böyle evlilik, insan hayatını felce uğratan ve bir nevi eşlerden her birinin eşinden başkasıyla yaşamasını mecbur kılan hayat cehennemidir. Bu evliliğin cehennemini hisseden insanlar, evliliği terk etmeye mecbur kalmaktadırlar. Bugün zamanımızda en büyük müşküllerden biri de budur. Ehli kitap olan Hristiyan ve Yahudilerin evliliği birinci surete, ehli kitap olmayanların evliliği ise ikinci surete misaldir. Her iki evlilik de Serbest Hayat adı altında Komünist olarak yaşamın tercihidir Gayri İslami olan evliliği Nazarı itibara almaksızın İslami bir hayat tanzimi Yahut aile tanzimi söz konusu olur Bu hususta sıfırdan başlayarak Buluğ çağından itibaren iman etmek Sonra evlenmek Sonra aile olmak Sonra komşu olmak Sonra mahalle Belediye ...ve bir devlet olacak kadar ahlaki düsturları Mufassal Medeni Ahlak adlı eserde yazdım. Şüphesiz ki bu konu çok kapsamlı, geniş, teferruatlı bir konudur. Burada sadece İslami aile tanzimatı hakkında aşağıdaki düsturları gençlerimize tebliğ etmek vazifesini ifa etmeye çalışıyoruz. 1. İnsan yeryüzünde halife olduğu münasebetiyle... Neslinin bekası gerekir ki, yeryüzünü tamir etsin, şenlendirsin. Bu da ancak hayatın tanzimiyle mümkün olur. Hayatın tanzimi, iki salih ve saliha genç erkek ve genç kızdan başlar. Elbette genç erkeğin, eve bağlı bir kadına, devamlı ve sürekli olarak kendisini sabah işine sevk edip, akşam yuvasına çeken bir kadına ihtiyacı vardır. Evliliğin birinci hikmeti budur. Bunun için Allah Teala Zülcelal hazretleri nikahlamayı meşru kılarak emretmiştir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Li yet ta'iz ehadukum qalban shakiran ve lisanan zaujatan mu'mineten tu'inehu ala emri'l Sizden biriniz şükredici bir kalp, zikredici bir dil ahiret işleri üzere kendisine yardım edecek mümine bir zevce, eşit, eş tutsun. Aile tanziminin birinci hikmeti ve tayyibe hayata kavuşmanın birinci sebebi, saliha ve mümine kadındır. Yahut kadına göre salih, zakir ve şakir bir erkektir. Bu itibarla dininden ve ahlakından hoşnut olduğunuz bir genç erkek, size kız istemeye geldiği zaman, ''Derhal onu evlendirin. Aksi takdirde yeryüzünde yaygın fitne ve büyük fesat olacaktır.'' buyuruldu. Demek yeryüzünde anarşiyi kaldırabilmek için, av ve avcılıktan kurtarmak için en güzel yol evliliktir. Binaen aleyh biri takva sahibi, biri fasık olarak birleşen iki eş, bir nevi kendi evlerinde anarşiyi meydana getirirler.'' Onun için her birisinin şükredici kalbe, zikredici dile sahip olmaları gerekir. Aile tanziminin başlangıcı, şükredici bir kalp, zikredici bir dildir. Şükredici kalp, allah Teala'nın yasaklarından son derece sakınmaktan ibaret iffettir. Kalbin şükretmesi nispetinde, azalar ilahi buyruklara boyun eğmiş olur. İki eşten birisinin öfkelenmesi anında, Diğerinin ilmi hikmetler, mevizeler ile konuşarak ilahi buyruklarla onu ikaz etmesi nispetinde aralarından anarşi, kavga gürültü, kedi-köpek kavgası kalkar. İşte bu itibarla şükredici kalp ile zikredici dil, iyalin tanziminin temel taşı sayılmıştır. Bunsuz evlilik, bir an keyif, bir an dövüş ve kavga. 2. Aile hayatının tanziminde ikinci esas, nesli çoğaltmak ve terbiye etmektir. Demek iki eş yuvası, yani anne babanın evliliği, evladın, neslin anlaşmasının vesilesidir. Anne babanın imanları, yaşamaları nispetinde evlat dindar olur. Demek evlat sadece dünya hayatının istikbali için değil, bilakis hem dünya hem ahiret için ümittir. Hadis-i Şerif'te şöyle buyurulmuştur. تَنَاكَحُوا تَكَاثَرُوا فَاِنِّي اُبَاهِ بِكُمُ الْاُمَمَةِ yevmel kıyame. Evlenin ki çoğalasınız. Çünkü muhakkak ben kıyamet gününde çoğalmanızla iftihar ederim. İmam Munavi diyor ki, Bir adamın bir zevcesi olup ikinci bir evliliği istediği zamanda bir kimsenin onu kınaması haramdır. Hatta Hanefilerin bazı fetava kitaplarında kınayanın küfründen korkulur denilmektedir. Çünkü El-Mu'minun suresinin 6. ayetinde "İlla ala ezvacihim au ma malakat eymanuhum fe innahum Müstesna eşleri ve sağ ellerinin malik olduğu cariyelere. Bu takdirde muhakkak onlar eşit ırz ve namuslarını koruyan müminler kınanmazlar buyurulmuştur. Analey adaletle davranmak olduğu müddetçe iki evlilikte dahi kınama yoktur. 3. İki eşten birinin diğerine karşı soğuk davranmaması ve bağlı kalması için mutlaka siyer, fıkıh veyahut herhangi bir dini kitabı aralarında hakem tayin etmeleridir. Hasbel beşer hangisi yolunu şaşırdıysa öbürünün öfkesine hakim olup, hemen kitapla ikaz etmesi gerekir. Özellikle birbirinin hatasını afuh etmeleri icap eder. Çünkü iki eşten biri, samimi, ihlasa dayalı bakışla eşine baktığı vakit, Allah Teala Zülcelal Hazretleri aralarına yüz rahmeti indirir. Bu takdirde şeytan yuvalarını terk eder. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Men tezavveca lillahi tawajjahu Allahu taacel mulk. Kim Allah için evlenirse Allah ona padişahlık tacını giydirir. Yani mutluluklar. Evliliğin Allah için olabilmesi için kitap okuyup hakem kılmak gerekir. Ve zikurnama yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikme innallaha kana latifan habira. Ve evlerinizde tilavet edilen Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayınız. Gerçekte Allah lütuf sahibidir ve en gizliyi bilir. Mealindeki ayeti kerime, her ne kadar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri hakkında nazil olduysa da hükmü umumidir. Binaen aleyh her Müslüman aile evlerinde Allah Ta'ala'nın ayetlerini tilavet etmeli, emirlerine boyun eğmeli ve yasaklarından sakınmalıdır. Hikmetü Teşri' adlı eserde Cürcavi diyor ki: Mansur halife ile zevcesi Hürre arasında husumet girmiş. Geçimsizlik başlamıştı. Mansur hanımına: "Hangi alime razı oluyorsan onu hakem tayin edeyim de aramızda oturup müşkülümüzü halletsin." Zevcesi: "Ebu Hanife'nin hükmüne razıyım." demiştir. Bunun üzerine Mansur Ebu Hanife radıyallahu anh'ı yanına davet etmiş. Hürre'yi de bulunduğu odanın içindeki örtülü yere oturtmuş. Ebu Hanife'ye aralarındaki nizayı anlatmıştır. Sonra ne buyurursun diye sormuş. İmam Ebu Hanife Rahimehullah'ın evet emirul müminin konuşsun, ifade versin demesi üzerine Mansur Allah Teala bir erkeğin kaç kadınla evlenmesine ruhsat vermiştir. 4- Kaç cariye ile düşüp kalkmasına ruhsat vermiştir. Kişinin istediği kadar. Mansur perdeye dönerek, Sen işittin mi? diye sormuş. Hanımı, Evet işittim ve razı oldum demiştir. Bunun üzerine İmam Ebu Hanife, Ey emirel mu'minin, tabii ki bu hüküm adalet şartıyladır. İki zevcesi arasında adaletle davranmamaktan korkan kimseye, Dört kadınla evlenmesi, veya da istediği kadar cariyeleri bulundurması helal olmaz. Nitekim Allah Teala En Nisa suresinin 3. ayetinde şöyle buyurmuştur: "Fe in khiftum alla tuadilu Eğer adaletle davranmamaktan korkarsanız bu takdirde birle evlenin. Bunun üzerine Mansur sukut etmiş. Uzun bir sukuttan sonra Ebu Hanife izin isteyerek evine gitmiştir. Mansur'un hanımı, İmam Ebu Hanife'ye bir cübbe, çok güzel bir cariye, bir at, içinde elli bin dirhem bulunan bir kese altın göndermiş. Cariye Ebu Hanife'ye, benim efendi hanımım sana selam etti ve benimle birlikte bunları hediye gönderdi. İmam Ebu Hanife, ya subhanallah, eğer bir kul için hüküm etseydim, emirul mümininin leyhine hükmederdim. Ben Allah-u Teala için Allah Teala'nın hükmünü beyan ettim. ''Hadi git, efendi hanımına selamımı söyle.'' Ve Ebu Hanife hediyelerini reddediyor. ''Malın sana mübarek olsun. İhtiyacım olsaydı dahi almazdım.'' dedi de. Adet olmuş. Karı koca arasında bir münakaşa oldu mu? Hemen her birisi kendi yakınına eşini şikayet eder. Aile bozgunluğu için bu kafidir. İki eş, dertlerini kendi aralarında, kitapla halledemezlerse, gizlide çok salih fıkıh bilginlerinden birini hakem olarak tayin ederler. Aile tanzimi için bu elzem bir vazifedir. Aile arasında ve komşuların kendi aralarında dini ilimleri terk etmeleri ve malayaniye dalmaları birçok ayet ve hadislerle zemmedilmiştir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem,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 والله لا يعلم قوم جيرانهم ويفقهونهم ويعدونهم ويأمرونهم وينهونهم ولا يتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعذون أو لا أعجلنهم العقوبة ثم نزل فقال قوم من ترونه عنا بهؤلاء قال الأشعريين هم قوم فقهاء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 ينبر حديث إن بني إسرائيل لما وقعت في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وباكلوهم وشربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما السلام ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كلا والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا <لَعَنَهُم> Gerçekte İsrail oğulları günah işlemeye dalıp masiyete düştükleri zamanda bilginleri kendilerini vazgeçirmeye çalıştılar. Fakat onlar vazgeçmediler. Bunun üzerine bilginleri de onlarla beraber meclislerinde düşüp kalktılar. Yiyip içtiler, bu sebepten Allah da onların kalplerini birbirine çarpıp ihtilafe düşürdü. Ve Davud ile Meryem oğlu İsa aleyhisselamın dili üzere onları lanetledi. Ki El-Maide suresinin 78. ayetinde, Bunun sebebi de isyanda bulundukları iş ve hadlerini aşmalarıydı. Demekle beyan buyurulmuştur. Masiyetten dönün, Allah'a and olsun. Ya marufu emreder, münkerlerden vazgeçirmeye çalışır, zalimin iki eli üzerinden tutar, zulmünden engeller, onu hak üzerinde dimdik doğrultursunuz, yahut da Allah, kalplerinizi birbirine çarpıp, ihtilafe düşürecektir. Sonra da onları lanetlediği gibi, sizi de lanetleyecektir. Buyurulmuştur. Binaan aley. Bir devlet, bir Müslüman toplumu, bir tek ailedir. Aile fertleri kendi aralarında dini hükümleri icra ederek ihtilafları kaldırmalıdırlar. Sefahate teşvik eden zalimlerin, fasık ve günahkarların telkinlerine aldırış etmemelidirler ve korkmamalıdırlar. Onları da nasihat ederek hak ve doğru yol üzerine davet etmelidirler. Dinlerinden taviz vermemeleri gerekir. Aksi takdirde Allah Azze ve Celle'nin azabına müstahak olmuş olurlar. Tebliğ usulleri Tebliğ adlı eserimizde izah edilmiştir. Bu hususta oraya müracaat edilebilir. Bu kadarla iktifa edelim. 4. İffet ve namuslarını korumak ve nesli çoğaltmak gayesiyle ölünceye kadar birbirine bağlı kalmayı kast ederek evlenmektir. Allah Teala için evlilik de budur. Allah Teala ferdi ve içtimai olarak iman eden erkek ve kadınları şöyle vasfetmiştir. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minina vel mu'minati vel qanitina vel qanitati vel sadiqin vel sadiqati vel sabirin vel sabirat والصابات والخاشعين والخاشعات والمتصاّقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجررا عظمة الın emمرine uyan Müslim erkekler ve müslüme kadınlar mümin erkekler ve mümine kadınlar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 Tehsil, tekbir, Kur'an tilaveti ve ilimle Allah'ı çok zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. İşte Allah bunlar için bir mafyret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: İza ayqad al-rajul murāetehu min al-layli, fa salliyā raka'atēni kutba tīlka laylati min al-ẓākirin Allaha kethīra wa ẓākirat. Adam eşini geceleyin uyandırıp Beraberce iki rekat namaz kıldıkları zamanda, o gecede Allah'ı çok zikreden erkek ve çok zikreden kadından yazılırlar. Binaen aleyh, aile hayatının tanziminin bir sebebi de, iki eşin beraberce ibadet etmeleridir. Kadın ve erkeğin bir itikatta, bir ahlakta beraberce ibadet etmeleri, manevi olarak da ailevi bereketi celbeder. Hatta ve hatta, Günahlardan korunma, iffet, sadakat gibi ayette vasıflanan sıfatlar kendilerinde bulunduğu iki eşin keyiflerini dahi ibadete çevirmiş olur. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur: İnnâ al-rajul ıza nazar ilam ve nazarat ileyhi nazar Allahu Teala ileyhime nazarat rahmetin. Fııza ahdı bekfiha تَسَاقَتَ min مِنْ خِلَالِ اَصَابِعِهِمَا Gerçekte bir adam eşine, eşi de kendisine baktığı zaman Allah Teala da rahmetle ikisine bakar. Adam eşinin elini tuttuğu vakitte ikisinin günahları parmakları arasından düşer. Bu hadisi şeriften anlaşıldığı üzere şehvet söz konusu olsun olmasın, zinadan korunmak, nesli çoğaltmak, yuvayı tamir etmek, Tayyib'e hayatına ulaşmak gayelerinden biri için birbirinin elini tutan iki eşi Allah Ta'ala da rahmetiyle tutar ve küçük günahlarını afuv eder. Bu takdirde keyif yapmalarıyla dahi Allah Ta'ala'nın rahmetine mazhar olurlar. Bu rahmete mazhar olabilmek için birbirlerinin hatalarından göz kapatmaları da gerekir. 5. Aile tanziminin beşinci esası henüz genç yaşta iken evliliktir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. Tezevvecu'l vedudel Veluda, fe inni mukâsirun kumul umeme. Kocasını seven, hizmetine koşan ve gülümseyen, doğurmaya kabiliyetli genç kadınlarla evlenin. Çünkü muhakkak ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Bu hadisi şerifteki el vedud den Murat, nazik sözleriyle sevimli, kocasının hizmetine koşar, güler yüzle karşılar, edepli kadındır. El-Velud'den Murat doğurmaya kabiliyetli genç kadındır. Ailenin tanziminde beşinci esas, birbirine gülümsemeleri, birbirini sevgiyle karşılamalarıdır. Böyle olanların evinde, şeytanın yeri yoktur. İffet yolunun en kuvvetlisi, evlenmeyi tehir etmemektir. Çünkü evlilik, Gerek erkek ve gerekse kadının hakkında dinin yarısının tamiri demektir. Bu itibarla hadisi şerifte Ya meşarüş şebabi men istitaa minkumul ba'ate felyetezevvaj fe innehu aghaddu lil basri ve ahsanul ferci ve men lem yastitaa fe alayhi Ey gençler cemaati sizden kimin evlenmeye gücü yeterse hemen evlensin. Zira evlilik, gözü haramdan daha yumdurucu ve namusu da daha koruyucudur. Kimin de gücü yetmiyorsa, oruç tutmaya devam etsin. Çünkü oruç, onun için zinadan korunmak hususunda hayaları için bir uyuşmadır, Buyrulmuştur. Zamanımızda bazı gençler, fakirlik endişesinden dolayı evlenmeyi geciktirir ve iffetlerini de korumazlar. En azında istimna yollarını, daha aşırıları, Zina yollarını tercih ederler. Bu çok yanlıştır. Allah evlenenlere yardım eder. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyuruldu. فَلَاسَةٌ حَقٌ عَلَى اللّٰهِ عَوْنُهُمْ اَلْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ وَالْمُجَاهِدُ ف۪ي fi sabilillahi. Üç kişi vardır. Allah'ın kendilerine yardım etmesi gerçek bir vaatle sabittir. Ödemeyi kasteden eden mükateb köleye... İffeti kast ederek evlenene, Allah yolunda cihat edene. Cihadın birçok çeşitleri vardır. Şehvetiyle çarpışıp, Oruçla teskin eden, şüphesiz mucahittir. Şehvet bakımından, Nefsle cihat, Müsbet ve menfi olmak üzere iki kısımdır. Müsbet, Oruçla şehveti teskin etmektir ki, Bir önceki hadiste tasrih edilmişti. Menfi, Hüsyeleri dövmek ve yahut ilaçla şehveti öldürmektir. Yahut ruhbanlar gibi büsbütün kadının erkekten erkeğin kadından kaçmasıdır. Bu ise Saat bin Ebi Vakkas'ın hadisinden anlaşılmıştır. Muşarun iley diyor ki: "Radda Rasulullah sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem ala Osman ibn Mezun et tebattula ve لو اذن له Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman bin Maz'ûn'un büsbütün kadınlardan kesilmesini reddetti. Şayet ona izin verseydi, hepimiz birlikte husiyelerimizi dövdürürdük, ki kadınlara muhtaç olmayalım. 6. Ailenin tanziminde altıncı esas, bir ailenin diğerini ziyaret etmesi halinde, kadın ve erkeklerin birbirlerinden ayrı oturmalarıdır. Erkeklerin lakırdı seslerini kadınlara, kadınların da lakırdı seslerini erkeklere işittirmemeleridir. Kalbi katmerleşmiş, psikoloji olarak alışkın, kötü huylu erkekler ve kadınlar müstesna, normal, takva sahibi olan müminler, ses yükseltmekten taban tiksinirler. Bu tiksinme, imanın gayretinden meydana gelmektedir. Muhtemelen, gayretli olan bazı erkekler, içlerindeki bu aslanlık hissini, zorluğa katlanarak gizlerler. Bazı ehli ilim, işitenlerin ihtiyaçları fevkinde ses yükseltmeyin. Zira ses yükseltme, ruhen insana azap vermektedir demiştir. Ne güzel bir ölçü! Özellikle daimi bir surette, kalbi zikirle meşgul olmayan hasta insanlar, birbirinin seslerinden etkilenirler. Bu itibarla Allah Teala, El-Ahzab suresinin, 32. ayetinde şöyle buyurmuştur. Feletehdo'ne bil kavl feytma alzi fi kalbi marad. Ve yabancı erkekler bulunduğu takdirde sesi incelterek söylemeyin ki kalbinde hastalık bulunan kimse kötü ümide kapılmasın. Bu ayeti kerime her ne kadar ezvacı tahirat hakkında emrolunsa da hitap umumidir kalbinde daimi zikir olmayan kimse, özellikle gençlikte şehvet duygusu ile hastadır. İyi niyetli olsa dahi genç erkek, kadınların ince, narin seslerinden, böylece kadın, erkeğin yumuşak, tatlı sözlerinden etkilenir. Bunun için konuşmak mecburiyeti olduğu takdirde, kapıyı takırdayarak haber vermek gerekir. maat Esuf, bugünkü cemaatler arasında bu edep, matemi umumiyye ve hayale uğramıştır. Nitekim bu da yine El-Ahzab suresinin وَاِذَا سَأَلْتُمُوا هُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا هُنَّ مِي وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُوا Onlardan eşit Peygamberin tertemiz olan zevcelerinden bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha üstün bir temizliktir. Naalindeki 53. ayetinde beyan buyurulmuştur. Bu ayet dahi sair müminler için hükmü beyan etmektedir. Nitekim i̇bn Kesir emr has, hitap umumidir demektedir. Evet, ailenin tanzimi için üstün esaslardan biri de bu ayetlerin tatbik edilmesidir. Aley, müritlerin, şeyhlerinin hanımlarıyla, şeyhin Müridane hanımlarla beraberce oturmaları, zikir için olsa dahi meşru değildir. Ve özellikle bu hak ve üstün olan emir, her lider ve tabilerinin hakkında geçerlidir. Bazı ev sohbetlerinde, kadın ve erkekler ayrı ayrı meclislerde zikrettikleri halde, birbirlerinin seslerini işitir ve müteessir de olurlar. Menfi olsun, müsbet olsun, tesir ve teessür söz konusu olsun olmasın, Bunda dahi ölçülü hareket etmek şarttır. Özellikle mecliste bekarlar olursa daha fazla. Kahkahayla gülmeleri, lakırdılarını işitmeleri doğru değildir. Nitekim bazı ulema kadın sesinin mutlak avret olduğuna hükmettiler. Hadis-i şerifte "Vela yehher ba'dukum ala ba'din fil-Kur'an" ve Kur'an'da "Bazınız bazıların üzerinde sesini yükseltmesin" buyurulmuştur. Kur'an okumakta bu olduysa, sair zikirler ve normal konuşmalarda ses yükseltmek evla tarikiyle haram olur. 7. Aile tanziminde yedinci esas, arkadaş ve komşulara hüsn muamelede bulunmaktır. Ve aile reisinin çoluk çocuğunun nafakasında cimrilik yapmamasıdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam, ''Ya Rasulallah, filanca kadın çok namaz kılar.'' ''Sadaka verir, oruç tutar. Şu kadar ki diliyle komşusuna eza cefa verir.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hiye fin nari. o ateştedir.'' buyurdu. Yine adam ''Filanca kadın az oruç tutar. Farzdan başka az nafile kılar. Ancak keş yapar, tasadduk eder. Komşusuna da asla eza cefa vermez.'' dedi. Bunun üzerine hiyefil cenneti, o cennettedir buyurdu. Ala kulli hal, dilbazlık yapmaksızın iki eşin birbirinin hakkına riayet etmeleri aile tanzimi için esastır. Hadisi i şerifte, اِنَّ Muslima, اِذَا اَنْفَقَ ehlihi اَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ Gerçekte mümin, Allah'ın rızasını kazanmayı kastettiği halde, ''Ailesi efradına harcadığı zaman harcaması kendisine sadaka olur.'' buyrulmuştur. Binaen israf ve cimrilikten sakınmak şartıyla, gücü nispetinde iale bol vermek de ailenin tanzimi hususunda temel taştır. Netice-i meram, karı-kocayı birbirine düşüren ekseriyet itibarıyla üç şeydir. Birincisi, miraslar vuku bulduğu zaman erkek karısıyla akrabası arasına girer. Ve bu yüzden eşiyle ile akrabası arasına fitne ve fesat tohumu eker. Eğer geçimsizlik bundan olursa, tedavisi yukarıda geçen hadisi şerifte gösterilen şudur. لَا تَغَالَمُوا عِنْدَ قِسْمَةِ مَوَارِيثِكُمْ Mirasınızın taksimi anında birbirinizin hakkına tecavüz etmeyin. Eşit Allah'ın kitabındaki haklar gibi malınızı taksim edin. İkincisi, aile arasında taraf tutmalarıdır. Mesela erkek tarafı kadının akrabasını terk etmesini arzular. Kadının tarafı da damatlarının akrabasını terk etmesini arzularlar. Ve böylece her biri kendi evladını tutar, eşini hedef gösterir. Bu yüzden karı koca arasına fitne ve fesatlık girmiş olur. Hadis-i şerifte Leyse minnâ men halefe bil emaneti ve men khabbebe al emri'in zavcetehu ev memlûkehu feleyse minna." Allah'ın ismi ve sıfatından başka emanetle yemin eden bizden değildir. Bir karıyı kocasına aldatıp kışkırtan yahut bir köleyi efendisine aldatıp kışkırtan elbette bizden değildir. Buyurulmuştur. Bu hadisi şerifte ekseriyet kadın kışkırtıldığı için kadın tarafı zikredildi. Erkek tarafı zikredilmedi. İki eşten hangisinin diğerine kışkırtılmasının hükmü fark etmez. Doğrusu İki eşi birbirine düşürmek yahut onlardan birini diğerinin gözünden düşürmek kadar toplum hayatına hiçbir şey zarar vermez. Fakat ekseriyet kadınlar zayıf akıllı olduğu için kadınlar erkeklerine kışkırtılıyor. Onun için ehemmiyet bu tarafa verildi. Demek bunun tedavisi de yukarıda geçen hadisi şerifin وَاَنْصِفُ النَّاسَ مِنْ enfusikum Kendinizden insanların hakkını alıp onlara verin. Muhatabından istediğin iyiliği kendin ona yap. cümlesiyledir. Eğer bir insan vicdan muhasebesini yaparak verecekli olduğu zaman kendini alacaklığının yerine koyarsa artık mahkemelere girmeye lüzum kalmaz. Fitne ve fesada da yol açılmaz. Üçüncüsü evdeki dağınıklıktır. Geçimsizlik bundan ise erkeğin idare etmesi gerekir. Hadis-i şerifte Hizmetu ke zaudeteka ev işlerinde karına yapmış olduğun hizmetin sadakadır. Binaen aley erkeğin namertlik yapıp ev dağınıklığı için bardak kırılması için kızmasına gerek yok ve bunu ayıp görmesi de lüzumsuzdur. Kaldı ki bu gibi işler için karısını döven hayırlı bir eş değildir. Hadisi şerifte "Laqattafe'l leylete bi ali Muhammedin nisa'un kesir" <gülüyor> Kullehun teşku zevceha min darbi vey müllahi la teciduna ulaihe Bu gece birçok kadınlar Muhammed'in ehlibeytine kadar geldiler. Hepsi kocalarının kendilerini dövmelerinden şikayet ediyorlar. Allah'a andolsun olsun, o zavallı kadınları dünyevi bir iş için dövenler sizin hayırlınız değildir. Bilakis şerlinizdir. Diğer bir hadisi şerifte La يَفْرَكْ مُؤْمِنُنْ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا Bir mümin erkek, evin dağınıklığı, bardağın kırılması gibi şeylerden dolayı mümine kadından kızmasın. Şayet erkek, kadının bir huyunu beğenmezse de başka birçok huylarını beğenir, buyurulmaktadır. Ev dağınıklığı hakkında bazen şeytan da müdahale eder. İster bu şeytan insi olsun, ister cinni olsun fark etmez. İnsi şeytan ise çare telkinlerini dinlememektir. Cinni şeytan ise çaresi zikir ve duadır. Hadisi şerifte İnne iblise yada'u arşahu alel mâ'i, thumme yeb'atü serayâhu, feedinâhum minhum menzileten, a'zamuhum fitneten. Yeci'u ahaduhum feyakulu fealtu kezâ ve kezâ, feyakulu mâ sana'ta şey'an, Thumma yeci'u ahaduhum fiqul ma taraktuhu hatta faraqtu baynahu wa bayna imraatihi fiyudnīhi minhu wa yaqulu ni'ma anta feyaltazimuhu Gerçekte İblis tahtını su üzerinde kurar. Sonra askerlerini gönderir. Derece bakımından ona en yakınları en büyük fitne işleyendir. Biri ona gelir. Şöyle şöyle yaptım der. İblis ona sen hiçbir şey yapmadın der. Sonra onlardan biri ona gelir. Şöyle der. Aralarını bozup adamı karısından ayırıncaya kadar adamın peşini bırakmadım. Bunun üzerine iblis de onu kendine yaklaştırır. Ne güzel yaptın sen! der ve kucaklar buyuruldu. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. اِنَّمَا اَخْشَ عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ ف۪ي بُطُونِكُمْ ve وَمُضِلَّاتِ الْهَوَىٰ ancak ben sizin üzerinizde, karnınızdaki azgınlık, haya yerlerinizdeki şehvet ve helak edici nefsin hevasından korkarım. Bu hadisi şerifte beyan buyrulan korku şu anda zamanımızda tahakkuk etmiştir. Gençlerimizin basiret üzerinde olmaları gerekir. Nefsin hevasına uymamaları, haramı yemekten sakınmaları, kötü iş olan fuhuştan, zinadan ve gazabi kuvvetin tehlikelerinden korunmaları farzdır. Binaen aleyh, şuurlu Müslüman gençler, şehvet ve öfkelerini yenmekle cihat ederlerse, şuur sahibi olurlar. Çarpışırlarsa, mücahit olurlar. Aksi takdirde, ya hastahane, ya hapishane, ya da mezarhaneyi yurt edinmiş olurlar. Ey şuurlanmak isteyen genç kardeşlerim! Yükünüz ağırdır. Din, namus, mukaddesat ve memleket, Atalarınızdan size emanettir. Gelecek nesil size emanettir. Hadi aslan olun. Allah Teala'nın dinini yükseltmeye çalışın. Geçmişlerin duasına, geleceklerin övgülerine mazhar ve Allah Teala'nın vaad etmiş olduğu hakimiyetle muzaffer olursunuz. İnnel erudalillahi yurithuha men yeşâu min ibadihi vel âkibetu lil mutteqin yeryüzünün mülkü ve hakimiyeti Allah'ındır. Kullarından dilediklerini ona mirasçı kılar. Her halükarda güzel sonuç ise Allah'ın korkusundan, yasaklarını terk eden, sevgisinden, emirlerini yerine getiren takva sahiplerinindir. Müslim'e genç bir kadının uğurlanmasına, bu risalede yazılmış olan yazıya, burada ara vererek, hatalarımdan istiğfar, isabetli çalışmamda Allah'a hamd ederek okuyuculara, Allah azze ve celle'den hidayet, inayet, subhani tevfikler, tazarru ve niyaz ederim. Kardeşlerden duayı talep ederim. Bizlere Fatiha ve İhlas bağışlamaları da kendileri için üstün bir sehavettir. Bu kadarla yetinelim. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ila yevmiddin amin.